Merhaba, sudan gelen hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün sudan gelende agro ekoloji ve sudan bahsedeceğiz. Şimdi bu kavramlar nedir diye düşünebilirsiniz. Yavaş yavaş gireceğiz ona. Çünkü biliyorsunuz günümüzde tükettiğimiz gıdaların önemli bir bölümü yurt dışından geliyor. Sanki Türkiye'de üretilemezmiş gibi. Öte yandan topraklarımızda yerelin ihtiyacına değil, küresel taleplere yönelik... ...mısır ve pamuk gibi pek çok su tüketen türler üretiliyor, ihraç ediliyor... Bunun su ayak izi, karbon ayak izi, kısacası ekolojik ayak izi muazzam boyutlara ulaşıyor artık. Kırsal kesim de zor durumda. Hem dünyada hem de Türkiye'de gıda üretimiyle ilgili pek çok zorlukla karşı karşıya kırsal kesim. İnsanlığın kendini bugün ve yarın sürdürülebilir bir biçimde besleyebilmesine olanak tanıyacak tarım, gıda ve tüketim sistemlerine doğru... Bir evrim olması gerekiyor Bunlar aslında benim sözlerim değil Bunlar konuğum İdil Akdöş'ün sözleri Biraz oradan <gülüyor> alıntı yapayım dedim Çok hoşuma gitti Şimdi İdil öncelikle hoş geldin Hoş bulduk Evet Bugün Norveç Hayat Bilimleri Üniversitesi diye çevirdiğim Aslında Norwegian University of Life Sciences adlı üniversiteden İdil Akdöş bizlerle birlikte olacak Ve agroekoloji çerçevesinde bu bahsettiğimiz sorunları Kendisiyle ele alacağız güzel evet. bir sohbet olacağını düşünüyorum Teşekkürler davet için Evet biz teşekkür ederiz İdil geldiğin için Şimdi öncelikle İdilciğim benim hep programlarımda dikkat ettiğim bir şey var çok önemsediğim ...senin hikayen nasıl başladı diye soracağım sana hani... ...çünkü biliyorum ki sen önce lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...moleküler biyoloji ve genetik alanında yapmışsın... ...hatta Hı -hı. ardından e, ilaç sanayisinde çalışıyorsun... ...sonra kendini agroekolojinin içinde Norveç'te buluyorsun... Hı -hı. ...bu süreç nasıl oldu, bu yolculuk nasıl başladı... ...oradan bir e, girelim bence konuya... Evet, ee, esasında Boğaziçi Üniversitesi'nde... E, ...benim bir tanışıklığım Hı -hı. oldu gıda güvenliği kavramıyla... Ee, esasında moleküler biyoloji ve genetik alanında okuyup da GDO'dan tamamen e, bir haber olmak da imkansızdı. Tabii, ben bu çerçevede e, ne yiyoruz, ne tüketiyoruz gibi e, bunlarla ilgili düşünmeye başladım. Ama ardından tabii ki e, bunun üzerine bir kariyer yapma veya bununla ilgili çalışma sürdürme gibi bir aslında düşüncem olmadı. Beni bu yönde tetikleyen herhangi bir kişi veya ha. bir... E, bir ideoloji de yoktu o dönemlerde dolayısıyla ilaç sanayinde ben altı sene kadar çalıştım evet. Bayağı, e, Bayağı uzun bir süre mutsuz bir şekilde evet mutsuz çalıştım bir şekilde evet. E, maslakta bir plazanın katında bir bilgisayarın karşısında evet yedi sene oturdum altı yedi sene ardından e, evet herkese tabi e, o cesaret gelmeyebilir ama benim Hı. Orada daha fazla devam etme gibi bir lüksüm yoktu. Çünkü gerçekten beni aşırı mutsuz eden bir sistemin içerisinde tıkılı kalmıştım. Ve bir gün istifa ettim. Bir arkadaşımla beraber bir iş girişimimiz oldu. Ama benim için kendi zamanımı kendi kendim ayarlayabiliyor olmam esasında önem verdiğim, ilgilendiğim alanlara daha fazla zaman yatırmamı sağladı. Ve bununla birlikte ben permakültürü keşfettim. Zaten hep hayatımda dahil olan e, az kullan, dönüştür, başka bir şeyden bir şey yarat, bu gezegen üzerinde yarattığın baskıyı, stresi azalt, e, felsefelerini. Evet, tabii o zamanlar ben bunun e, herhangi bir kavramla ilintili olduğunu bilmiyordum. Sadece kendi içimden e, doğan bir e, stresdi bu. Hı -hı. Ben... E, neden yalnızca tüketiyorum ve hiç üretmiyorum? Bu, bu yaptığım bu gezegene e, haksızlık, adaletsizlik. Çünkü etrafıma baktığımda her şeyin içinde e, sevilecek bir şey olduğunu görürdüm. Bir ağacı tanımak, bir böceği sevmek, bir e, yaprağın yere düşüşünde bir hikaye bulmak. Bunlar hep benim kendimle ilgili romantik bulduğum şeylerdi. Ama aslında bunları kendi hayatımda pratiğe dökerken bir yandan da... E, Çevremde bunu daha sistematik şekilde yapan insanlar olduğunu fark ettim ve de altında bunu e, uygulayan e, topluluklar, çiftlikler, insanlar, ekoköyler olduğunu keşfettim. Ve ben de kendimce teker teker e, hayatımda birçok şeyi dönüştürmeye başladım. Bu süreçte bir sürü yeni insanla tanıştım bir sürü yerleri gezdim gördüm e, öğrendiklerimi anlattım bu, bu bilgiyi dolaşıma sokmaya gayret ettim fakat yaptığım şey çok yalnız kalıyordu yani misyonumda çok hmm. yalnız hissettiğim için kendimi e, daha fazla insana ulaşmak ve daha fazla e, kişiyi kendi dönüşümünü e, başlatmak için e, tetikleyecek bir, bir yol daha doğrusu öğrenmek istedim. Hı hı. Ve bir yandan da e, agroekoloji diye bir e, kavramın varlığından haberdar oldum. E, Birleşmiş Milletler FAO için bir e, çeviri projesinde çalışıyordum. Orada tamamen tesadüfen denk geldi karşıma bir Acaba gün. Acaba tesadüf mü <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ve e, <gülüyor> bu benim için iyi bir fırsat olabilir dedim yani. Her şeyi yeniden öğrenmek için iyi bir fırsat olabilir. E, dolayısıyla başvurdum ve kendimi orada buldum. Tabii ki bayağı soru işaretleriyle e, gittim oraya. Tam olarak ne bulacağımı bilmeden ama e, kendi yaratmak istediğim şeyin aslında benimle alakalı olduğunu da bilerek. Çünkü hı hı. E, eminim ki oraya gelen birçok kişi farklı amaçlarla, farklı niyetlerle bir şeyler öğrenmeye ya da kişisel ağlarını zenginleştirme insanlarla tanışmaya gittiler. Benim amacım biraz daha farklıydı. Ama şimdi bir seneyi bitirmiş oldum. Bu arada agroekoloji bir yüksek lisansı programı hı hı. E, bu üniversitede. Çok, çok güzel bir program. Hı. Sen bana anlatın evet. ama ona daha sonra gelelim istersen. Evet. Şimdi biz böyle güzel bir sohbete girdik ama evet. öncelikle bence dinleyicilerimize biraz agroekoloji ne demek bunu anlatsak daha güzel olacak gibi... Bu böyle bir pratikler grubu mu, silsilesi mi, bilim mi, bir sosyal hareket mi nedir? Birazcık bir e, Herkes aynı şeyden zaten e, bahsediyor. Herkes aynı şeyi tartışıyor. Agroekoloji nedir? E, Birçok grubun, örgütün ya da e, kişinin artık kendi bağlamına göre bir kere yorumladığı bir kavram haline dönüştü. E, ama şu aşikar ki günümüzde tarım... Ee, ...çıkmaza girmiş durumda. Evet. Gıda, enerji, su çaprazında bir çıkmaza girmiş durumda. Agroekoloji de e, bu çıkmazı sorgulayan, sorular yönelten bir yaklaşım. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Bu birazcık soyut bir açıklama olabilir ama konuştukça biraz daha e, anlaştır hale gelecek umarım. <gülüyor> Öyle olacaktır hiç şüphesi evet, yok. E, tabii agroekoloji gıdayı tabaktan, e, pardon... E, Tarladan, Tarladan tabağa kadar aslında takip ediyor Bunun içerisine birçok bakış açısını da dahil ediyor Sosyal adaleti dahil ediyor Ekolojik sürdürülebilirliğini dahil ediyor Ve buna kültürel, sosyal, ekonomik ve tabii ki de üretim, verimlilik açısından da bakmayı ihmal etmiyor Ama bütün bu sistemi genel olarak sorgulamaya amaçlıyor kendi içinde prensipleri var bu prensipleri oluştururken elbette ki yerel bilgiden kadim üretim e, tekniklerinden de e, kaynak alıyor ama e, şöyle tanımlayabiliriz disiplinler ötesi bir kavram. Hı hı. Daha doğrusu disiplinler ötesi derken ne demeye çalışıyoruz? Yani agroekoloji yalnızca bir ziraat mühendisinin e, uygulayacağı bir bilim dalı değil. Agroekolojinin içerisinde sosyal bilimlerle ilgilenen e, kişilere de, hukukçulara da, e, medyacılara da, daha doğrusu yani, herkese... hakkı, su hakkı mesela hukuksal bir yönü de var değil mi? Su ilişim hakkı. Kesinlikle herkese ihtiyaç var çünkü ancak bütün perspektiflerden bakarsak bu karmaşık kompleks gıda sistemine hakim olabiliriz. Tek kişinin zekasını aşan karmaşıklıkta bir sistemden bahsediyoruz gıdaya bakarken dolayısıyla her disiplinden kişilerin girdisine ihtiyacı var bu sistemi biz sorgulayacaksak eğer. Evet Aynen. bir yandan da şey kısmı var yani şimdi bir krizin içinde olduğu için gıda sektörü hatta sektör demeyelim dünyanın kendisi bir ekolojik krizin içerisinde iklim değişikliği her türlü şey var yani şimdi böyle baktığımız zaman zaten bir arayış içinde olmamız gerektiği ortada. Ya bu artık bir zorunluluk haline gelmiş. Sen nasıl hani şeyde plazada bilgisayarın başında <gülüyor> çalışırken artık buradan çıkmam lazım diye böyle istifa ettiysen artık bu sistemin bu kendini sürdüremez. Aynı zamanda ekosistemi ve toplumu yıkan bu sistemin hani ne? E, yeniden yapılandırılması önce bir, belki bir yıkılıp ondan sonra yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani aslında bir yönüyle agroekoloji bir sosyal hareket de küresel ölçekli bir şey büyük ihtimalle değil mi? Evet özellikle küresel. Küresel güneyde daha çok e, karşılaştığımız bir e, hmm. sosyal hareket. Lavia Campasina ile özdeşleşmiş, gıda hmm. egemenliği ile özdeşleşmiş bir sosyal hareket. Burada agroekoloji e, aslında üretimi yapan kitleye yani e, kadınlara, köylüye ve gence söz hakkı tanımayı da amaçlıyor. Hmm. Dolayısıyla... Ee, i̇klim değişikliğinin yarattığı yıkıcı etkileri amaç e, azaltmayı amaçlıyor, e, doğal kaynakları, yerel kültürleri ve geleneksel sistemleri de korumaya amaçlıyor. Ama bir yandan da bizim hep göz ardı ettiğimiz ve ihmal ettiğimiz o kitleyi de aslında e, merkezine alıyor. Bu evet. yüzden Demokratikleşme de süreci aynı zamanda hem zaman. katılımcı, evet, hem evet. demokratik, hem de eşitlikçi. Evet çünkü günümüzde artık büyük şirketlerin küresel şirketlerin egemenliğinde gıda sektörü maalesef ve geçenlerde bir yazı okudum İdil de gözüne çarpmıştır. Türkiye'de sadece beş tane ürün ithal ediliyor ihraç edilmiyor diye bir şey vardı işte. Hı, hangi fındık demiş? fıstık ondan sonra kayısı bir de narenciye falan demişler bir Hı. şey daha vardı ama şimdi hatırlayamadım. Yani bu noktaya gelmiş durumdayız ve şeyi hiç unutmamak lazım bu ürünleri dünyanın öbür ucundan bizim manavlarımıza getirmenin bir maliyeti var yani ekolojik maliyeti var sosyal maliyeti de var. Şimdi bakıyorum mesela bazen Manav'a gittiğimde muz almak istiyorum ama yerli muz bulamıyorum. Anamur muzu yok bazen. Ya abla işte onu getirmiyoruz çünkü kimse istemiyor falan diyor. Yani aslında tüketiciye de daha doğrusu vatandaşa diyelim tüketiciye indirgemeyelim bunu. Herkese görev düşüyor. Böyle bir talepte de bulunulması lazım. Yani yerli ürün tüketmek istiyoruz. Çünkü ekolojik ayak izi daha az. Ve dolayısıyla hani dünyaya bir zarar geliyorsa bizim bedenlerimize de zarar geliyor. Yani dünya bizim dışımızda bir şey değil diye düşünmek gerekiyor galiba. Evet hem e, tabii yerel tüketmeyi amaçlamak lazım ama bir yandan da tüketeceğin kadar da alışveriş yapmayı evet, e, bilmek var. lazım. Biz e, çok... ...lükse ve konfora düşkün hale geldik. Ee, ne yapacağımızı planlamadan alışveriş yapıyoruz. Buzdolabını dolduruyoruz. Ve dünyada üretilen gıdanın üçte birini de bu şekilde ziyan ediyoruz. Hiç Tabii kullanılmıyor değil mi? Evet, evet. Hiç kullanılmadan ziyan ediliyor. Ve bu üçte bir aslında dünyayı tekrar tekrar e, beslemeye yetecek kadar bir miktar. Ama bizim için e, bu modernizmin getirdiği bir... E, konfor alını yani sana bunu e, yapmana öğütlüyor aslında bol bol al e, kullanmadığını da kullanmazsan atarsın çok atarsın yani. evet israf edersin diyor tabi hem e, kendi konfor alanımızı belki birazcık daraltmamız lazım ama bir yandan da e, yerel üreticiye ve ekolojik şekilde üretmiş üreticiye de e, erişimimizi e, ...keşfet, araştırmamız lazım. Evet. Nereden bulacağız bu insanları? Mesela İstanbul'da yaşayan insanlar bu kişilere nasıl ulaşabilir? Hı hı. Dolayısıyla gıda topluluklarının, kooperatiflerinin sayılarının artması... ...ve daha fazla e, yaygınlaşması ilçelerde veya mahallelerde gerekiyor. Çünkü bunu artık e, gerçekten gündemine alan, kafasına takmış bir sürü insan var. Yediğinin e, temiz olmadığının farkında olan... Evet. Bir sürü insan var ve e, erişebilecekleri e, yerel üretici arıyorlar, arıyorlar ama bulamıyorlar. Evet. Zaten toprak kalmadı ki İstanbul'da. Ben şimdi yeri gelmişken hemen <gülüyor> reklamını da yapayım. Bizim Piyale Paşa Bostanımız var, Kurtuluş'ta oturanlar <gülüyor> olarak. Şimdi Piyale Paşa Bulvarı oldu orası maalesef ve e, iki tarafında da çok büyük böyle e, rezidans dediğimiz <gülüyor> yapılaşma var. Orada bir tane çok eski zamanlarda yapılmış büyük ihtimalle Mimar Sinan'ın bir esere bile olabilir bir cami var. Onun bahçesinin yanında böyle bir alan var. Orada üretim yapılıyor. Yaşlı bir çift var onlar üretim yapıyorlar. İşte biz de artık şey yapıyoruz hani roka istiyoruz işte şu kadar roka istiyoruz falan bir sistemimizi kurduk. Online olarak komşu ağımızda ne kadar insan varsa... ...şey diyorlar işte ben bu hafta maydanoz alacağım, soğan alacağım falan... ...onlara göre gidiyoruz topluyoruz, getiriyoruz... ...bir alanda dağıtımını yapıyoruz ve insanlar memnun yani... ...çünkü hani başka türlü bu nasıl değiştireceğiz dünyayı... ...önce kendimizden başlamamız gerekiyor değil mi? Yani yapılacak bir evet, şey yok. Evet ve birçok insan kişiden başlayan dönüşümü küçümsüyor... Ama evet. aslında bu evet. e, etkiyi küçümsememek lazım. Çünkü bu ancak zaten kişiden başlayarak olabilir. Yukarıdan dayatmalı hiçbir e, dönüşümün e, işe yaramadığını görmüş durumdayız. Gerçekten evet. tabandan e, başlayacak dönüşümlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla herkes kendi hayatına dönüştürebileceği noktaları kendileri tespit edip bu konuda çalışabilir. Merkez evet. için muzdan vazgeçmek Anlamlı olmayabilir ama hayatlarında başka bir şeyi dönüştürebilir ya da değiştirebilirler evet. ya da yerine başka bir şey koyabilirler. Ee, herkesten üretici ya da çiftçi olmalarını da istemiyor kesinlikle kimse. Herkes bu sistemin dönüşümüne katkıda bulunacak e, şekilleri kendileri üretebilirler. Ve nasıl üretecekleri konusunda e, yardımcı olabilecek bir sürü e, kaynak ve bir sürü insan var. Yeter ki e, öyle bir istek öyle bir heves yapabilirler. Olsun herkesin içinde Evet çok güzel konuşuyoruz Bayağı da uzattık bir şarkıyla ara verelim Ondan sonra Aa. ikinci bölümde yine konuşuruz Güzel <gülüyor> hı hı. bir şarkı dinleyeceğiz Arjantina'dan Chacenio Palavesino'dan dinliyoruz Rio Cobriso Vilcomayo caudaloso Te ruego mirando al cielo Te pido que nos perdones A los hijos de este suelo Sustento de los nativos Aparte de tu nobleza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 filo del hacha que al revolear voy muriendo chaco adentro grita toda mi voz un bagua arisco en mi corazón lechiguana de mi ayer nunca dejes mi amor padecer lechiguana que tu miel nunca me deje de amor padecer Vaya esta asambrita para todos mis hermanos que viven a orilla del río Pilcomayo. Que venga la segunda, mi almita querida. Soy espina de churquí, alas de guardamontes, sombra de valiar suelto soy de Evet Sudan gelenle gelende Akın İlhan'la birlikteyiz ve çok güzel bir konum var İdil Aktör İdil ile enteresan konular konuşuyoruz. Agroekoloji ve su. E, suyla ilgili çok fazla konuşamadık ama suyun değmediği bir konu yok aslında. Hani ille de böyle direkt sudan bahsetmemize gerek yok. E, şimdi İdil bize biraz agroekoloji nedir? İşte Uygulama mıdır bilim midir yoksa sosyal hareket midir biraz böyle felsefik bir açıklama yaptı güzeldi şimdi biraz <gülüyor> <mi> daha <gülüyor> biraz öyle oldu ama önemli bir şeydi yani biraz yaşam biçimlerimizi değiştirmemiz gerektiğinden de bahsederek bitirdin çok güzel oldu şimdi ikinci bölümde biraz böyle e, sudan bahsetmek istiyorum ben çünkü tarımın en önemli bileşenlerinden bir tanesi su. Agroekoloji konvansiyon tarımdan farklı olarak suya dair neler söylüyor merak ediyorum ben. Evet. Farkı nedir yani? <gülüyor> ee, Konvansiyonel tarımdan belki birazcık bahsetmek lazım. Ee, Konvansiyonel tarım geliyor, suyu evet. evet nasıl görüyor? Konvansiyonel tarım suyu sanki her zaman e, var olmaya devam edecek... ...asla bitmeyecek, tükenmeyecek ve kirlenmeyecek bir, kav, e, bir kaynak olarak ele alıyor... Aynı şekilde konvansiyonel tarım e, iki tane varsayımı daha var enerjiyi de asla e, bitmeyecek ve hep ucuz kalacak bir kaynak olarak görüyor bir yandan da iklimi de hiçbir zaman değişmeyecek ve her zaman kararlı bir şekilde kalmaya devam edecek bir e, <gülüyor> Evet öyle görüyor bir girdi olarak görüyor. bir evet, evet. girdi hı hı. olarak görüyor e, ama bunların hiçbiri şu anda geçerli değil e, dolayısıyla Son artık 1950'lerle başlayan bu konvansiyonel tarımdan önce biz ne yapıyorduk? Tekrar belki hatırlamak lazım. Bu kadim üretim sistemlerini devam ettiren bir sürü, bir sürü gerçekten küçük ölçekli üretici var. Onların evet. ne yaptığına bakmak lazım. Bu kadar basit aslında evet. Yani. Kesinlikle. Hı. Zaten agroekoloji asla yeni bir şey e, üretiyorum, yeni bir şey keşfediyorum demiyor. Agroekoloji ben yerel bilgiyi, bilimsel bilgiyle harmanlayıp... E, Günümüzün Her, koşullarına uyarlayacağız. Evet ve bu o kadar bağlamsal ki. Mesela ben Norveç'te yaşıyorum bir süredir ve Norveç'in suyu ele alış şekli kesinlikle burada uygulanamayacak türden bir, bir Nasıl biraz anlatsana. Ee, aşırı su var ve dolayısıyla onlar <gülüyor> suyla mücadele <gülüyor> ediyorlar. Evet e, tabii ki iklimi de çok farklı. E, eksilerin altında dolaşan bir iklimi var sürekli. Ve toprak... E, Özellikleri de çok farklı, aşırı kayalı bir toprak yapısı var. Bunlar hepsi İngilizce terimlerle bildiğim için şimdi ifade ederken birazcık zorlanıyorum. Çok güzel ifade ediyorsun, gayet <gülüyor> <Gerçekten çok> güzel. <gülüyor> o yüzden hiçbir şekilde bu... Yöntemleri transfer edemeyiz. Her e, bağlamın içerisinden kendi doğan binlerce yıldır test edilmiş çiftçilerin kendi yağış rejimine göre uyguladığı bir takım sistemler evet, var. Geriye dönüp bakacak olursak bunlardan bir sürü ders çıkartabiliriz. Her kendi topluluğunda kendi içine dönüp de suyla biz ilgili ne yapıyorduk diye yeniden e, düşünmesi lazım. Örneğin agroekolojinin prensipleri. Öncelikle dışarıdan gelen girdileri en aza indirgemeyi öğütler ve kendi içerisinde... Ee, yani yerelden, yereldeki kaynaklardan faydalanmak anlamında Aynen diyorsun. evet ve hani dışsal girdi olarak mesela yem olabilir, hmm. e, enerji Gübir olabilir. Gübre olabilir. Evet, evet kesinlikle bütün bu dışsal girdileri en aza indirgemeyi e, amaçlar ve bütün bu biyokütlenin, enerjinin, suyun sistem içerisinde yeniden yeniden kullanımını e, sağlamayı öğütler şimdi tarım günümüzde suyun bütün suyun dünyadaki bütün suyun %70'ini kullanıyorken evet. Türkiye'de de bu Türkiye'de oran de aşağı, yukarı aşağı yukarı aynı iken evet. e, bizim yeniden düşünmemiz gerektiği zaten aşikar agroekoloji evet. örneğin diyor ki su hasadı yapabilirsin yağmur hasadı yani Evet, evet. yağmur su hasadı yapabilirsin diyor e, malç ya da e, toprak örtüsü kullanabilirsin diyor e, Böylece altta, buharlaşmayı, evaporasyonu önlemiş oluyorsun. Suyu daha verimli kullanıyorsun yani. Aynen öyle. Hem toprağın ısısının sabit kalmasını sağlıyor, hem toprak altında ki. Bizde tam tersi e, Evet, bizde genelde hep açıktır Hı -hı. ve e, o toprak. Çıplak toprağa Evet. Halbuki e, anızın için ekim yapılabilir, e, tahıl ekilirken altına e, yonca konabilir. Hani bunun gibi bir sürü teknik var. Dolayısıyla iki tane Hı. ürün bir arada yetişirken biri ötekin'e yardım ediyor. Ama biz genelde işte ötekinin besininden çalıyor, ötekinin verimliliğini düşünüyor. Biz zaten. Evet. Konvansiyonel tarım genelde bir rekolteyi bir başarı kriteri olarak görüyor. Halbuki uzun dönem bakacak olursak kriterlerimiz rekoltenin çok daha dışında çeşitlenebilir bir sürü farklı faydalar sağlayabilecekken biz bunu sadece topraktan alacağımız o hasadın miktarına evet. yalnızca şartlıyoruz. Yani ne olursa olsun miktar yükselsin her her yani her pahaya diyelim ne pahasına olursa olsun bir de şeyden biraz bahsetmek isterdim ama maalesef o kadar çabuk geçti ki bu program. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Senin Norveç'te devam ettiğin program da çok enteresan bir program. Ondan Hı. da şöyle iki üç cümleyle bahsetsen öyle bitirsek programı sanki daha güzel olacak. Evet. Neler e, yapıyorsunuz yani? Neler yapıyoruz? Belki çünkü dinleyicilerimize bir ilham verdim belki. Hani böyle bir şey yapmak isteyen olacak. Onları nasıl bir şey bekliyor da biraz anlatırsan. Evet bu iki yıllık bir program. Ee, yüksek lisans. Program, evet yüksek lisans programı. Yani. Bu program içerisinde bir sürü aslında birbirle bağlantılı okullar. Ben Norveç'tekine gittim. Çünkü Norveç'te eğitim ücretsiz. Herkese hı hı. şartsız, koşulsuz, eğitim ücretsiz. Bu benim için tercih sebebi oldu. E, fakat oraya gittikten sonra tabii ki hayat pahalılığında. <gülüyor> Bana mı anlatıyorsun? E, şikayet etme imkansız. Evet. Program... Mı, övülecek bir sürü e, şeyi <gülüyor> Evet. Tamam. Sonuna doğru geliyoruz, o yüzden <gülüyor> kısa, kısa kısa alalım. Evet. İki cümle daha. Sana. İki cümle daha. Evet. Evet. E, öğreten bir program. Yani çiftliklerin içerisinde çiftçilerle birlikte öğrenim gördüğümüz bir program dolayısıyla bir sınıfın içerisinde sabahtan akşama kadar bir sunumu dinleyip bir hocanın kendi bakış açısından bize aktarmayı tercih ettiği şeyleri değil de kendimize ilginç kendimize gerekli kendimize farklı görünen şeyleri öğrenmemizi sağlayan bir program. Hepimiz aynı çiftliğe gidiyoruz ama hepimiz özgeçmişlerimizden, ilgi alanlarımızdan dolayı farklı şeyleri görüyoruz. Bir tanesi bu yabani ot nedir diye bakarken ötekisi e, çiftlik makineleriyle ilgileniyor. Biri onu gündemine alırken ötekisi başka şey gündemine alıyor. Biz de agroekoloji olarak bu çiftlik elementlerinin, çiftlik unsurlarının arasındaki ilişkileri incelediğimiz için bütün bu bakış açılarına ihtiyacımız var. Bütüncül bakış dediğimiz şey de ancak farklı bir sürü zengin fikrin bir arada gelip tartışılmasıyla zaten elde edebiliriz. Bu programda bu sistemlere yaklaşımın, bu karmaşık sistemlere yaklaşımın ancak disiplinlerin, farklı disiplinlerin bir arada konuşmasıyla gerçekleşebileceğini zaten anlatıyor. Çok güzel anlattın bu programa ben de İki katılmak cümle. istiyorum. <gülüyor> İki cümle olmadı mı? Çok bilgüllü. teşekkür ediyoruz <gülüyor> İdil katıldığın için programımıza. Çok teşekkür ederim. Söylenecek çok için. şey vardı ama bu kadar. Sonuna geldik. Evet efendim. Sudan gelen de bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Sudan gelen.